Bin anha, diyor ki, "Eğer şahit ettiğimiz bir Diyor ki, "Eğer şahit ettiğimiz bir konağın içinde bir kutsal mekan Diyor ki, "Eğer şahit ettiğimiz bir konağın içinde Diyor mescide gidecek olursa Sakın koku konağın Tabi o Konumuz neydi? Konumuz iktilattı. Yani burada eğer Allah Resulü ve Vesselam kadınların mescide giderken ki mescid ibadet yeridir. Mescide giderken kokuyu kullanmayı yasaklıyorsa ki niçin yasaklıyor? Kadının yolda gittiği zaman o kadının sürmüş olduğu kokunun erkeklere gitmesin diye. Yani müellif diyor ki Allah razı olsun diyor ki eğer Allah, Allah Resulü ve Vesselam kadınların kokusunu erkeklere gitmesini sakındırıyorsa nasıl olur da kadınlar ve erkeklerin bir arada oturup karma karışık bir hayat veya bir yaşam yaşamalarını müsaade edebilirler eğer kokunun gitmesini yasaklıyorsa tabii ki kadınların ve erkeklerin bir arada bulunması bulunmaması çok daha nedir evladım ve bu hadisi İmam Malik ile İmam Müslim rivayet etmişler بو حديثن ألتند بعض علمير شيل ديولر. أرنين ابن حجر العسقلاني رحمه الله. عندها سورة ابن الملقب الحنبلي رحمه الله. بو علمير ديولر قال ابن دقيق العيد. بده ابن دقيق العيد بريوس نص. إمام الشافعين منسوب. يعني محقق برعالم. ابن حجر العسقلاني كذلك. محقق برعالم. ديوركي ويلحق بالطيب ما في معناه ديور bu diyor Allahü u Aleyhisselatü bu kokuyu şey yaparken diyor tabi kokunun altında ve yokta kokuya benzeyecek yani fitneye sebep olacak birçok şeyler altına giriyor. Örneğin diyor, ee, şehveti tahrik edecek her şey, bu şehveti tahrik edici şeyler nedir? Örneğin, cicili bicili elbisel olursa yani renkli çeşit çeşit, sarı, kırmızı, efendim, mavi, beyaz falan veya hatta eşarp, bicili bicili eşarplar veya hatta ayakkabılar önmekse mesela yüksek topuklu ayak ayakkabı e, ve bunun gibi şeyler ey erkeğin şehvetini tahrik edecek her şey kadın dışarıya çıktığı zaman kullanmaktan nedir kullanmaktan yasaklanmıştır. Kokuyu yasaklıyorsa haliyle bir kadının dışarı çıktığı zaman mutlak manada iç elbisesi üzerine tahrik, erkekleri tahrik etmeyecek şekilde İç elbisesi üzerine dış elbisesini giymesi gerekiyor. Çünkü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Yağruc ne eş təfilə